Ya hayırlı ya. None <Gülüyor> çoluyorum yeter kopa çenin. Olan tek Güneşi yüzüne çal, yüzünü yıka. Cene fark eder ki düzine şah Müziğe dal, güzel düzene bak 27'ye girmek üzere şah Bunu kanıtlamakta saçlarına düşen herak Gereksiz acıtasyonun sebebi güce merak güce şaş bu güce erişmek üzere kal Kadınlar gelir geçer üreme kal Tarafı süper ego türemek üzere süre gelen hep o Üzecek üzülecek üzerine düşen hep o Problem o, nemo problem ol. Sen de küstelerine simiyor Onu gölgesinden ayırma Narince sıyırma Göderine yansıma Kalbine sığınma İsterim ki bu dünyada bir kez olsun yayılma Her yer bu Kimse yok mu yanımda Yabancı hissettiğim bir evne Sevişip unutulmak herhangi bir yerde Belki bir tavan arası belki de kilerde Belki de bulursun beni dilersen ileride Derdim sen değilsin Derdim kendimle de değil Terzimde kanat çırpan kelebek O kanat çıktıkça boka basan Ben neden hey Her ne moda beni çelmelemek Tutarsa kimyalar, tamamsa peramonlar Ten oyumu ruh ikisi çalarsa telefonlar Ne mutlu ki bu krizi yaşarsan hedef olma ve durum çok biriniz başlatır Hegomonya Sev gezegenler ardında Parıllar evrenin varoşlarından arsızca Plüton Dönerek senin de farkında Olup biteceğin bu bir oyun aslında Peloton. Geller ardında, parıldar evrenin varoşlarından harsızca peluş. Dönerek senin de farkında, unut bütünin bu bir oyun aslında. Şara parmaklarına kan sana bile şiir. Sıralarıyla sıvansa nafile Melekler harp çalsa o söylese nafile En nihayetinde dominant bir pahişe heh, heh. Zor hayatlarımı imza atarım Hiç ihtimal yok değil ve lakin yakın isyanım atarım Ondan insan israfı yaşarım Karşıma çıktığı an ben oldum israfı kaşarın Şehinin sevdiğinde saf Sevgilimse her ilinde zemheri bir aşk Ellerimde Kalp bu şehirde felfeci de mal Desen benimle gel gelirdim en tabi Kurbanım öykü de ben X kişi Oysa doktor cekil ve miz dişi Bozamazsan arken hiçbir şey Bir anda yerle bir olur ilişki riskişi, şii iç, üç arep, buz ve pis bit. Üstüne kuz içindekileri şimdi git Hisli bi bulup ona misli piçlikler yap ne de olsa aynı cilsi mi Ha <gülüyor> Aratı araladık hala engelleri Bay Meki'imin avare yelkenleri paradoks dünyaları, paralel evrenleri Tüm galaksi sistemleri ve Yalnız gezegenlerine Nadiri bir parçasın ki farazi sevmem seni En benzerinde sen eksiksin hamasi benzerlerim Ve be. yörüngenle dönüp duran Azami gerçekleri sev, sen Evrenin varoşlarından arsızca Plüton Dönerek senin de farkında Olup bitenin bu bir oyun aslında Plüton Sevgi sekenler ardında Parıllar evrenin varoşlarından arsızca Plüton Dönerek senin de farkında Olup bitenin bu bir oyun aslında